Arkadaşlar görüntü geldi gitti. Ne oldu bilemiyorum. En son ne dedim. En son ne dediğimi yazabilir misiniz? Oradan devam edeyim. Şeyi söyledim değil mi? Kur'an'da nese delil getiren yani nesihten tebdilden tahyirden bahseden ayetlerin hemen tamamı daha önceki nübüvvetlerin nesinden bahsediyor. Bu ayete de bakın bir önceki ayet şöyle bile. ve min ahli'l-kitabi müşrikine Ehli kitap ne de müşrikler Rabbiniz katından size bir hayrın gelmesini istemezler diyor ayet. Oradaki hayır nedir? Nübüvvet, vahiy yokta subrahmati men yeşe. Ama Allah rahmetini dilediğine verir. Yani vahiy nimetini dilediğine verir, dilediğine gönderir. Muhammed aleyhissalatu seçmiştir. Ona göndermiştir. Onun devamında diye geliyor. Diğer ayetlerde böyle baktığınız zaman siyak sibak itibariyle daha önceki peygamberlere gönderilen vahiylerin, şeriatların ortadan kaldırıldığından, yürürlükten kaldırıldığından bahsedildiğini görmekteyiz tamam mı yani teorik olarak Nesin varlığını kanıtlayabilecek bir delalete sahip değil bu ayeti kelimeler ikinci olarak şunu mesela sorabilirsiniz hocam bazı ayetler mesela Kafirun suresinde diyor ki lekum kumeli yedin sizin dininiz sana benim dinim bana Başka ayette yine Mekke ayetlerde velâ tecâdülü ehnel kitâb Ehli kitapla çok güzel bir şekilde geçinmeniz gerekir diyor. Güzel geçinmek ne demek? Onları öldürmek, onlarla savaşmak değil. Peki yine bu Bakara suresindeki ayetlerde bu ayetin devamında fa'fu, hatta hattâ yetî'allâhu biemr diyor. Bağışlayın, müsamahalı olun ta ki Allah bu konuda yeni bir bu konuda bir emir gönderinceye kadar, yeni bir hüküm gelinceye kadar bağışlayın. Peki yeni bir hüküm geliyor mu? Geliyor. Haç suresi 39. ayette Udine lillezine yukatelune bi ennehum zulimu ve innallaha ala naslimine kadir zulme uğradıklarından dolayı kendilerine harbaçılan insanlara e, savaşmak, müdafaa savaşı yapmak yani caiz kılınmıştır, meşru kılınmıştır. İzin verilmiştir. Üzine lillene yokateluna bi ennehum zulimû. Yani kendilerine savaş açılmış insanlara savaşmak savaşma izni verilmiştir. Zulme uğradıkları için başka ayetlerde vaktiğu her akkı onlara yakaladığınız yerde öldürün ve onların sizi çıkardığı yerden Siz de onları çıkartın şimdi bunlar e, mana itibariyle aynı şeyler değil birinde iyi geçinin diyor öbüründe de yakaladığınız yerde kıtır kıtır kesin onları diyor öldürün diyor Onların sizi çıkardığı yerden onları çıkartın fitne teşebbümler katil diyor. Öldürmekten çekinmeyin fitne yani Müslümanların müşriklerin zulmü altında yaşaması, kendi inançlarını açık bir şekilde yaşayamamaları, savaşmaktan daha kötü bir şeydir diyor. Nasıl anlayacağız bunları? Ya da başka bir misal Bakara suresinde size ölüm gelirse ve malınız varsa elbasiyetül veldeyn ve lefra binel ma'ruf diyor. Anne babaya ve yakınlara vasiyet etmesi gerekir. Yani anne babaya ve yakın akrabaya vasiyet emrediyor. Bakara suresinde. Ama Ali İmran e, affedersin Nisa suresinde ikinci sayfada da e, Allah Teala "Yuṣīkumullāhu fī evlādikum li-zekremissahzül-unsayîn" diye başlayan devam eden ayetlerde e, kimlerin e, mirastan payının olduğunu açıklamış oluyor. Ashabül farayiz dediğimiz kimseleri açıklamış oluyor. Ve Peygamberimiz o ayetin tefsiri, yani o ayetten çıkan sonuç mahiyetinde diyor ki, La vası yeteri varisin diyor. Artık varise vasiyet yoktur. Yani Bakara suresindeki ayet, isterseniz e, şeyini vereyim numarasını, e, 180. ayet, Kütübe aleykum izel hadrâ hadekum mevtu intereke Sizden herhangi biriniz öldüğünde kütübe aleyküm farz kılınmıştır yani. Vasiyet etmesi gerekir. Anne babaya ve yakınlarına. Nisa suresindeki ayet onun da isterseniz numarasını vereyim. 2 sayfada. Giderseniz bakabilirsiniz. 11. Ee, ayetle başlayan 11, 12, 13, 14 diye gider. Bunlarda da kimlere Pay verileceği bellidir. Vasiyetten bahsedilmiyor burada. Ee, yani terek eden kimlerin faydalanabileceği anlatılıyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam la vasiyete libaretin diyor. Artık varise vasiyet yoktur. Şimdi bazı alimler bu hadisi, e, hadisin bir ayeti nesh edebileceğine delil getirdiler. Hadisin ayeti nesedebileceğini Mesela İmam Şafii bunu kabul etmez. Hadis ayeti nesh edemezler. Ama bazı alimler bunu söylerler. Bu hadis ayeti nesrettiğini gösteriyor. Halbuki hadis doğrudan ayeti nesretmiyor. Aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İsa Suresinin 11. ayet ve devamı nazil olunca diyor ki bak bu ayette artık açıklandı kimlere verilebileceği. Bu ayetten anlaşıldığına göre yani parantez içinde o vardır. Bu ayetten anlaşılıyor ki artık var ise vasiyet yoktur. Yani bir insan var ise varisler arasında ise ona özel vasiyet olmaz lavası yeterli varıtsın. Şimdi bunları nasıl anlayacağız? Yani baktığımız zaman evet ayetler arasında evet. hüküm açısından farklılıklar var. Arkadaşlar yani Allahu alem bir muradı ancak şöyle anlamak daha doğru olur diye azizlerini düşünüyorum. Şimdi ayetlere baktığımız zaman farklı ortamlarda farklı atmosferlerde farklı hükümlerin geldiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir siyaset kitabı aynı zamanda. Yani Müslümanların bir siyasi mücadelesi var. Sadece bir e, teori kitabı, metafizik kitabı değil. Yani gaybi konularda nesih olmaz. Allah'ın sıfatlarıyla alakalı, Allah'ın uluhiyetiyle alakalı, meleklerle alakalı, cennet, cehennem, ahvaliyle alakalı bir nesih olmaz. Olmamıştır zaten de. Hani Mekke'de Allah ala külü şeyin kadir deyip Medine'de dememiş mi? Bunlar var. Dolayısıyla gaybi konularda nesih asla söz konusu olmaz. Ancak Savaş halinde olduğunuz bir topluluk var. Bazen savaşırsınız, bazen barışırsınız. E barış dönemindeki hükümle, savaş dönemindeki hüküm biri olur mu? Barış döneminde elbette ki asıl olan barıştır. Onlarla barışın, güzel konuşun, güzel muamele edin. Bu tür hükümler gelecektir. Ama savaş olunca da, savaş meydanında onları yakaladığınız yerde öldürün diye et gelecektir. Bu gayet normal. Yani bir komutan savaşta e, aman... Silah atmayın ama nazik davranın, kibar davranın diyemez yani. Bilakis onları teşvik eder. Onları tahrik eder, teşvik eder, heyecanlandırır. Aslanlarım, kaptanlarım sizin atalarınız şöyleydi falan diye onlara e, bir nevi moral verir. Yani savaş durumunda söylenecek şey farklıdır. Barış durumunda söylenecek şey farklıdır. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir yönde var. Yani müşriklerle mücadele var, ehli kitapla mücadele var. E Mekke'de ehli kitap yokken onlarla niye e, yeni bir cephe açsın Müslümanlar? Neden onlarla savaşsın? Onun için وَلَا تُجَعَدُ الْاَيْلَ الْاِكِتَابِ اِلَّا بِلَّةِ ayetinin ayetin gelmesi son derece normal ama ne zaman ki Medine'de Hendek savaşı ile birlikte Yahudilerin e, Müslümanları e, arkadan vurdukları ihanet ettikleri e, efendim e, altına imza attıkları o vatandaşlık sözleşmesine dahi e, sadık kalmadıkları anlaşılınca e, bu sefer Haşr ve vesaire örneklerini gördüğümüz üzere e, onlarla ilgili bir takım fermanlar çıktı. Peygamber Memniz Vesselam Beni Kurayza'yı e, erkeklerini kılıçtan geçirdi yani bine yakın Yahudi erkeği e, idam edildi. E, sebepte vatana ihanet, vatana ihanet suçu imza attıkları e, vatandaşlık sözleşmesine ihanet etmeleridir. Dolayısıyla yani Müslümanlar bir pratik hayat yaşıyorlar. Sosyal, siyasal, ekonomik bir hayat var. O hayatın inişleri, çıkışları var. Gecesi var, gündüzü var. Geceleyin söylenecek şey farklı, gündüz söylenecek şey farklıdır. Böyle olunca, böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de özellikle siyasi, sosyal meselelerle alakalı zahiren baktığınızda çelişki gibi görünen yani farklı hükümler veren ayetler var. Farklı talimatlar veren ayetler var. Ulema bu zahiren çelişki gibi görünen meseleleri nasıl halledeceğiz diye düşünmüşler. Nesi aslında bir çözüm üretme çabasının sonucudur. Yani nasıl halledelim bunları? Diyelim ki nesi var. Mesela Tevbe suresindeki ayet daha önce düşmanlarla müsamakar olmayı, onları affetmeyi, işte bağışlamayı, hoşgörülü olmayı ifade eden yüzlerce ayeti nesetmiştir diyen alimler var. Şimdi eğer Müslümanlar her zaman galip olurlar, her zaman güçlü olurlar, Medine dönemini yaşarlarsa tamam yani Mekke döneminin şartları ortadan kalktı diyebilirsin ama Kıyamete kadar bütün Müslümanlar Medine dönemini yaşayacaklardır diyebilir miyiz? Biz şu anda Medine dönemini mi yaşıyoruz? Yani bizim yaşadığımız dönem o 23 yıllık nübüvvet tarihine bakarsak Medine dönemine mi daha çok benziyor? Mekke dönemine mi? Elbette ki Mekke dönemine daha çok benziyor değil mi? E o zaman nasıl olur da Mekke döneminde inmiş olan ayetleri nesletilmiş kabul ederim de Medine'deki ayetleri alırım. Müslümanlar tarih boyunca e, e, galip yaşadılar yani bir nevi Medine dönemini yaşadılar. Dolayısıyla Medine döneminde inmiş olan sosyal siyasal içerikli ayetleri e, Mekke döneminde inmiş olan ayetleri ne settiğini kabul ettiler. E, tarih boyunca bu böyle geldi. Ne zaman ki son iki asırdır artık e, Medine döneminden maalesef Mekke dönemine geçmiş olduk. O zaman işte farklı sesler e, yükselmeye başlandı. E, Nesih ile ilgili. E, dolayısıyla e, yani nesi şöyle almamak lazım gelir diye düşünüyorum acizane. Kur'an içerisinde bakıldığında farklı dönemlerde farklı hükümlerin geldiğini, farklı atmosferlere, farklı konjonktürlere binaen geldiğini görüyoruz. E, ancak bunların hükümleri ilelebet değiştirdiği manasını almamak gerekir. Yani bir kitabı mesela bir rafa kaldırmak vardır, rafa kaldırıp orada bekletmek vardır, bir de çöpe atmak vardır. Eğer nesi, herhangi bir şeyi, mesela bir kitabı çöpe atıp artık bunun hükmü yoktur, artık bunu kesinlikle kullanmayın. Ya da demek ise bu manadaki nesi doğru olmasa gerekir. Ama şimdilik buna ihtiyacımız yok. ne hacette ihtiyaç anında Kullanabiliriz belki deyip onu rafa kaldırmaksa çöpe atmak değil de rafa kaldırmaksa o hükmü e, o zaman e, bu manada neslin pek çok örneği Kur'an-ı Kerim'de vardır bunu da e, kabul etmemek mümkün değil. Bunun pek çok örneği Kur'an-ı Kerim'de var ama dediğimiz gibi nesli çöpe atmak değil de rafa kaldırmak şeklinde anlamak e, daha doğru olur diye düşünüyorum. Ee, sünnette de nesih var. Mesela kabir ziyareti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki daha önceden sizi kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim. Artık ziyaret edebilirsiniz. Hatta e, başka rivayetleri teşvik ediyor. Çokça ziyaret edin. Çünkü o size ölümü hatırlatır. Ölümde ahireti hatırlatır. Dolayısıyla İlk dönemlerde yasaklandı. Neden yasaklandı? İlk dönemlerde Müslümanların ziyaret edebileceği kabirler hangi kabirlerdi? Müşrik babalarının, atalarının, dedelerinin, nenelerinin kabirleriydi. Oraya gittikleri zaman muhtemelen şöyle düşüneceklerdi. Ya benim annem müşrik, babam müşrik, dedem müşrik, amcam müşrik. Ben neden onların dini üzerine devam etmiyorum? Ne oldu bana? Neden onlara vefasızlık yapıyorum diye düşünebilirlerdi? Yani o kabirler onlara geçmişlerini, geleneklerini... Dolayısıyla asabiyet bağı, kabile bağı güçlü olan yani atalarına son derece sadık olan Arap toplumunda e, atalara vefa duygusunu dolayısıyla bu da eski inançlarına dönme e, arzusunu körükleyebilirdi. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Müslümanların herhangi bir mezarlığının olmadığı Mekke'de bunu yasaklamıştır ama Medine'de ne zaman ki e, Müslüman mezarlığı oluştu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman dedi ki şimdi artık kabilleri ziyaret edebilirsiniz hatta edin, ölümü hatırlatır. Kendisi de bazen geceleyin Hazreti Ayşe'den öğrendiğimize göre dışarıya gider, baki mezarlığında efendim sahabilerin kabillerini vefat edenleri ziyaret ederdi. Yani sünnette de bu olmuştur. Bunun başka örnekleri de var. Netice itibariyle e, siyasal, sosyal ee, ekonomik e, farklılıkların yaşandığı bir süreçte 23 yıllık süreçte e, Kur'an e, gelişen yeni şartlara göre e, yeni hükümler getirmiştir. Eğer o yeni gelişen şartların hiç değişmeyeceği yani Medine şartlarının her zaman baki kalacağı, Mekke şartlarının hiç gelmeyeceği düşünmüyorsa tamam nesi yoktur deriz. afedersiniz nesi vardır deriz. Ve tamamen iptal edilmiştir deriz ama e, Mekke dönemi yaşanacaksa ya da farklı dönemler yaşanacaksa ve bu 23 yıllık süreç içerisinde aslında Allah Teala bize bir şeyi öğretiyorsa yani tedriş dediğimiz şeyi e, aşama aşama kademe kademe e, yapın. Mesela Mısır'da Müslümanların İhvan Müsliminin başarısız olmasının önemli sebeplerinden birisi de e, acele etmeleri. Yani Allah Teala bile bakın, Allah Teala Hazreti Muhammed Vesselam bunlar bile bir toplumu eğitirken dönüştürürken yani belli bir süreye e, ihtiyaç olduğunu görüyoruz. 23 yıl e, beklenmiştir yani o toplumun belli bir e, şeye evrilebilmesi için, değiştirilebilmesi için, hidayet olabilmesi için, o toplum için 23 yıla ihtiyaç varsa yani bizim toplumumuz için neden olmasın? Yani değişim o kadar kolay bir şey mi? Hani Hazreti Ayşe diyor ya, içkiyle ilgili ne bileyim tesettürle ilgili ayetler ilk dönemlerde inseydi pek çoğu Müslüman olmazdı bunların diyor. Yani bir sürece ihtiyaç var. Ve şunu da unutmayalım, şunu da unutmayalım. Yani 23 yıllık bakın Mekke Medine'yi düşünün. Köy yani Mekke'ye ve bugün bildiğiniz e, küçük bir kasaba gibi yer. Birkaç bin nüfusu olan, bilemediniz 3-5 bin nüfusu olan büyük bir köy ya da küçük bir kasaba Anadolu'da öyle düşünün. Ve bundan 1400 yıl önceki hayat şartlarını düşünün. bugünkü hayat şartları mı daha değişik, esnek yani sürekli yeni şeyler oluyor yoksa bugün mü? Bugünkü teknoloji çağını, bilim çağını, bilişim çağını düşünün. Yani şunu sorarım, yani nesi vardır e, ve bundan sonra asla e, eski hükümlere geri dönülemez, hükümler değişemez e, diyenlere. 23 yıllık 610 ile 632 yılları arasındaki Mekke ve Medine'nin şartlarında 23 yılda pek çok hüküm değişiyor, değişmek zorunda kalıyor da Günümüzün teknoloji çağında, bilim, bilişim çağında yani arada bu kadar uzak bir zaman var e, ve değişimler de daha hızlı bir şekilde oluyor. Neden bugün e, sonra inen ayet, önce inen ayeti değiştirmiştir deyip çok sert, çok katı bir hüküm koyalım. Yani Allah Teala aslında orada bize e, acizane kanaatimce bir yöntem göstermiş oluyor. Bakın bir toplumu değiştirmek kolay değil, zaman zaman bazı hükümleri değiştirmek zorunda kalabilirsiniz diye bize bir tedrici metodunu göstermiş oluyor. Dolayısıyla bunu her Müslümanın e, uygulaması gerekir diye düşünüyorum. Mesela somut bir örnek verin derseniz size somut bir örnek vereyim. Dinliyorsunuz beni değil mi arkadaşlar? Dinliyor musunuz? Herhangi bir tepki gelmiyor. Evet somut bir örnek vereyim. Mesela la dini, seküler bir hayat yaşayan bir dostunuz, bir tanıdığınız var diyelim. İçki içiyor, ya bildiğiniz her türlü haramları yapıyor. Çünkü onun e, dünyasında helal haram diye bir şey yok. Yani her şey eden, her şey mübah ona göre. Yani onu mutlu eden, zevk veren her şey, hedonist ahlak felsefesi gereğince, onu mutlu eden her şey ahlaki olandır. Dolayısıyla e, herhangi bir sınır, Yok hayatında, kırmızı çizgileri yok. Şimdi bu insanı İslamiyeti anlatıyorsunuz. Nereden başlarsınız? Ya senin sakalın niye eksik? Şöyle bir dört karış sünnet sakalı bırak, buradan başlarsınız? Ya da ablacığım senin eteğin niye kısa? Pardüse giy bakalım, başörtüsü tak bakalım, çarşaf giy bakalım, buradan mı başlarsınız? Yoksa önce imani hakikatleri anlatır. Önce bir iman etsin. Önce bir oradan başlayalım. Velev ki mini etekli olsun. Velev ki içki içsin. Ama önce bir imandan başlayalım. İman etsin. Ondan sonra yavaş yavaş o imanın tadını aldıktan sonra kendisi zaten yani Allah'ın Kur'an'ı gönderdiğine inandıktan sonra Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğine inandıktan sonra Zaten onu söylediklerine yavaş yavaş gelecektir, inanacaktır. Ama ilk başta eteğini uzatmadan, partüse giymeden, çarşaf giymeden olmaz derseniz ya da içkiyi bırakmadan Müslüman olamazsın derseniz bu Kur'an'ın tediric metodunu anlayamamışsınız demektir. Nesih budur işte yani. Nesih tedricidir. Mesela bir gayrimüslim, bir İtalyalı, bir Alman, bir Meksikalı ile konuşuyorsunuz. İslam'ı anlatacaksınız. Adam diyor ki ben tam Müslüman olmak istiyorum ama içki içsem olur mu? Ne dersiniz mesela? Yani iman etsen yeter ki imanla bir başta yani onun haram olduğu Kur'an'da sabit yazıyor ama eee bir insan içki içen bir mümin de olabilir, günahkar bir Müslüman olursun ama netice itibariyle e, yani içki içme yasağı e, onun İslam'a girmesine engel olmamalı. Yani e, İslam'ı tebliğ ederken, anlatırken nasıl ki ilk dönemdeki insanlar tedrici bir yönteme muhtaç olmuş, yani Hz. Ebu Ömer'lerin, Osman'ların, Ali'lerin, Saad'ların, Zeytlerin tedrice ihtiyacı vardı bugünkü insanların yok mu? Hz. Ayşe'nin e, o sözünü esas alırsak yani tesettür e, ilk inen ayetlerde farz kılınsaydı çoğu Müslüman olmazdı bunların diyor. İlk inen ayetlerde e, içki haram kılınsaydı çoğu Müslüman olmazdı bunların diyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani yavaş yavaş tedrici bir şekilde insanları hazmettire, hazmettire. İşte Mısır'da bunu başaramadılar. Başaramadıkları için de bir sene içerisinde e, maalesef e, o hepimizin e, tanıklık ettiğimiz o kötü tecrübeyi yaşamış oldular. Yani nesihten benim acizane anladığım tediric metodudur. Allah Teala burada bize bir yöntem öğretiyor, gösteriyor, tebliğde nasıl bir yöntem takip edilmesini gösteriyor bir hüküm tamamen ortadan kalkmış olsun bu hükmün Kur'an'da yer almasını nasıl açıklayabiliriz yani bir örnek verir misiniz Hanımlara da tesettür çok zor geliyor mesela. Yani e, Allah'ın sözünün Allah'ın sözü olduğunu bilen bir insan yani Kelamullah'a inanan, o imanının e, halavetine varan bir insan için bu zor olmaz. Ancak yani imanda bir zafiyeti varsa o insan için problem olur. Öncelikle olarak onun imanının güçlendirilmesi gerekir. İmanını takviye etmek gerekir. Ondan sonra kendisi o sözün söze inanması için sözün sahibine inanması lazım. O hükmün doğruluğuna inanması için o sözün Allah'ın sözü olduğuna bir defa inanması lazım. O hükmü içeren sözün kelamullah olduğuna Sağlam bir şekilde inanması lazım. Ona inandıktan sonra zaten gerisi gelecektir yani. Temelden başlamamız lazım. İki arkadaş yazıyor galiba onların sorularını bekliyorum. Herhalde vazgeçtiler soru sormaktan. Evet. Ee, sorunuz yoksa dersi burada noktalayabiliriz arkadaşlar. Nesi konusunda hani hüküm tamamen ortadan kalkmamıştır, ertelenmiştir? Dediniz ya farz edelim ki tamamen. Evet soruyu bekliyorum. Şimdi farz edelim ki değil, yani bana bir örnek verin, o örnek üzerinden konuşalım. Yani somut bir örnek verirseniz onun üzerinden konuşalım, yoksa yazıyla çok meramınız anlaşılmıyor. Yok nesihle müteşabi, müteşabi vardır nesihle müteşabihin çok şeyi yok. Müteşabi özellikle gaybi konulardaki ayetlerdir yani müteşabi konusu. Nesih konusunda. Ali Bey sorunuzu tam anlayamadım yani net olmayınca, e, somut olmayınca. Yani sorunuzu daha açık ifade ederseniz bence açık sormuyorsunuz. Daha açık ifade edersen belki ben de açıkça cevap verebilirim. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela yani bugünün şartlarında Batı ülkelerinde yaşayan bir insan açıp da Bakara suresine وَقْتُلُهُمْ حَيْسِ سَقِفْتُمُهُمْ وَاَخْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسِ اَخْرَجُكُمْ ayetıyla amel edebilir mi? وَقْتُلُهُمْ حَيْسِ سَقِفْتُمُهُمْ ne demek? yakaladığınız yerde onları öldürün. Bu ayet nasih ayettir. Müfessirlerin hepsine göre nasih ayettir. Katul ledine yukatilunkum ve la ayetini nesetmiştir. Sizin de savaşanlarla savaşın. Yani müdafaa savaşı yapın ayetini nesetmiştir. Yakaladığınız yerde onları öldürün. Yani Hudeybiye'den bir sene sonraki ayet yakaladığınız yerde Mekke'de onlarla savaşırsanız öldürün. Ayeti gelmiştir. Diğerini nesletmiştir diyorlar. Dolayısıyla şimdi bunu Fransa'da yaşayan bir Müslüman. Yolda yakaladığım gavuru öldürmem gerekiyor bu ayeti. Bu sonucu mu çıkaracağız? Nasiktir dersek. Fransa'da yaşayan bir Müslüman 23 yıllık İslami tecrübeyi, nüvüvet tecrübesini düşündüğümüzde Mekke döneminde mi yaşıyor? Medine döneminde mi yaşıyor? Mekke'yi fethetmeye giden İslam ordusuna gelen ayeti mi onlar için uyarlayacağız? Yoksa Mekke'de müşriklerin e, baskısı altında onların kanunları altında yaşayan insanlara inmiş ayetlerimi onlara tatbik edeceğiz. Anlatmaya çalıştığım bu. Kur'an'da varsa bir anlamı olmalı. Elbette ki işte o anlamda dediğim bir tedriştir yani allah Teala burada bize bir yöntem metodu öğretiyor. İnşallah meramımı anlatabilmişimdir. Yani e, nesihten anladığım, anlamamız gereken inşallah yani tedriç metodu, tedriç yöntemidir. E, ayetleri doğru anlayabilmek için ne zaman indi, nerede indi, kime hitap etti bunları anlamak ve e, hangi e, özelliklerdeki e, insanlara şartlara, durumlara göre ayet nazil olmuşsa o şartlarda benzerlik olduğu takdirde o hükmü uygulamak. Yani bir ayetin nihai manada ilelebet manasını iptal eden bir nesih ayeti olmaz diye düşünüyorum. Aksi takdirde bunu Kur'an belirtmeliydi yani. Bu ayet, şu ayetin tamamen ortadan kaldırmıştır. Bak geçenlerde içkiyle ilgili bir ayet getirmiştik, içkiyle ilgili sonra ayet budur, bundan sonra e, geçerli olacak budur, diğerleri neshedilmiştir, Tam, yani tamamen ortadan kalkmıştır demelidi ya da bundan önceki bütün savaşla ilgili hükümler ortadan kalkmıştır, artık bundan sonra onları yakaladığınız yerde öldürün ayeti geçerlidir diyebiliriz. Hatta bazı şafi fakirleri, bakın arkadaşlar, bazı şafii fakirleri, hepsi değil ama bazıları diyorlar ki bu ayet geçerlidir. Bir Müslüman özellikle Darül Harp'te sokakta yakaladığı her gayri Müslimi öldürebilir diyorlar. Bazı şafii fakihleri vardır. Yani tek tük de bu ayetlerden bu sonuçları çıkaranlar vardır. Yani Allah'tan korkun bu ayetten işte yani nesih anlayışının, çok kaba nesih anlayışının getireceği sonuç budur. Savaşa giden orduya inen ayeti barış içerisinde yaşayan bir toplumun ferdine uyarlarsanız olacağı budur yani. Evet ben hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah meseleyi anlatabilmişizdir. İstifadeli olmuştur. Allah'a emanet olun. Hepinize haydi geceler diliyorum. Esselamu Aleyküm.